Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesiniz, radyolarının boşuna kere günaydın. Sevgili sonatseverler, Yıkaya Çağ, Nokta Elimirci, Fahir Uyuş, Lezih Bir Üçlü ve Mutfakta aramızda yaptığımız şakalardan hepimizin çıkardığı bir sonuç var. Bugün harika bir yayın olacak. <gülüyor> <gülüyor> Havada kalan espriler, evet. anlaşılamayan evet. şakalaşmalar falan filan. Bunlar hep umut verdi bize. Yanlış anlaşılması sevgili dinleyiciler. Ee, kendi aramızda yaptığımız e, küçük sohbetlerin sonuçlarıdır. Az ee, önce Ege arkadaşımız söylediği. Ee, günaydın diyoruz size bir kez daha. Bakın mutfakta, gördüğünüz gibi. Mutfakta e, tipleme yoktu. Yayında tipleme Dinleme de var. <gülüyor> tabii e, ki yayın daha zengin olacak. Fahil Bey buyurun söz sizde. Estağfurullah Oktay. Ee, tabii ki benim kısa gözlemlerimi aktarıyorum. Sabahlı. Ee, Şöyle bir bakıyorum gerek Oktay'ın Gerek Ege'nin gerekse benim e, Bir arada yaptığımız espriler Bugün programın Gerçekten farklı bir boyut olarak ben söylüyorum Yani e, farklı... Ne kadar güzel söyledim <gülüyor> Çok teşekkür ederiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey Ama vallahi. Bak... Yemin ediyorum kolumu kaldıracak halim kalmıyor böyle olunca. Hatta <gülüyor> KDC halim kalmadı. Kolumu kaldıracak, <gülüyor> kolumu kaldıramıyor. O da çünkü bir enerji şey yapar. Eyvallah, enerji yakıyor. Bu cuma haftalar sonra ilk defa cuma günü salı gününden konuşup da size duyurtmuyoruz. Duyurtmuyoruz yani, <gülüyor> Bugün program güzel olacağı benzer Uzatmayalım canlı bugün yayında canlı karşınızdayız yayın. Bunlar bant yayında değil sevgili dinleyiciler <gülüyor> Bunlar canlı canlı canlı, canlı Herhalde ya. seneler sonra da ilk defa canlı yayında izledik değil mi? Yok bir o kere da... daha dedik Geçenlerde bir canlı yayın şeyimiz daha oldu Belki bugün canlı yayında Bir ilk gerçekleşir evet. Oktay gene çok böyle heyecanli. değişik bir bakmaya başladı. Ne dediğin anlaşılmıyor. Falan. Aynı ne mutfaktaki abi? bakışlarımız aynı. gibi. Aynı aynı. Yok yani. geçenlerde ne zaman dedik canlı yayın? Gene böyle bir şey oldu Oktay gene böyle bir şey oldu. Faya gene bu, cuma kümle. programını canlı yaptığımız bir başka programımız oldu. Bu ben sabah en şenir. anlaşılmayan konuşmayı sen yaptın. Neyini ne yapmadım ne, neyini yaptın. Ne, ne bir dedi ya? espri yaptım. Beş soru sorduk anlamak için ben beşincinden sonra anladım. Oktay'ın iki soru daha sorması gerekti. <gülüyor> Onu bir şey sorabilir miyim? Gülmek için de değil yani. Sadece anlamaz. anlamak için. <gülüyor> ne kadar zor olabilecek bir şey sormuş olabilirim. Bayağı zor geldi bize. Hayır. Ya bizde bir şey var. Ya bence sizde bir şey var sabah sabah. Şöyle bir hemen şey yapayım. Yani tamamen Ege ile ilgili bir Espiriydi evet. sevgili dinleyiciler. O yüzden Espris Ege dedi. şıp diye 5 <gülüyor> soruda anladı. <gülüyor> e ben anlayamadım tabii çünkü ne bileyim ben adamın özel hayatını <gülüyor> özel hayatıyla ilgili bir espri yaptı Fahir. Yani espri yapmadı da bir şey söyledi. Vallahi espri yaptıktan sonra şey oldu. Allah'ta ben... benim belamı versin de dilim tutulaydı. Lal olaydım. Golları miaçtım. Yani hakikaten böyle bir herkesin hayalini kurduğu sessiz bir sahil kasabası var ya onu yaşattım bize yani. Bir sessizlik, bir bakışmalar <gülüyor> ve uzaktan anlamsız sorular. Ne uzaktaki tatil köyünden gelen o delikten gelen müzik sesi çünkü radyoda duyda duyuyorduk o sırada. Evet, şöyle isterseniz bir bakalım tespitlerimize devam edeceğiz. Tespit Show, t-t-t-tespit Show. Tespit Show. İlk önce isterseniz Kreçi haberlerini hemen vermemiz gerekiyor. Onları bir an önce. Kreçi'nin bugün sürpriz mi varmış? Kreçi'nin bugün Kreçi. Herkes o konuşuyor biliyorsunuz değil mi? Bugün ülkemizde bir sürpriz olacak. Ne? Evet. Cumhurbaşkanı açıkladı. açıkladı ya. Yarın e, biz de oldu. o Başkanına Mercedes verdi. O tahmin galiba değil mi? Yok yok programda söylemiş. Zırhlı Mercedes Zırhlı Mercedes. O mu sürpriz? Millet olarak onu seviniyoruz şu anda Ha, <gülüyor> tamam ya. De rahatladık de... yani. yani Gerçek... Çünkü geçtiğimiz haftalarda ibret olsun diye gençliştirleri başkanı milyon dolara aldığı evet. arabasını verince üzülmüştük. Evet. Bugün Cumhurbaşkanı tarafından nasıl diyelim o boşluk dolduruldu. Zırhlı araç rahatlandı. gelince rahatlandı. Böylece e, ben de diyorum sabah bir neşve var. Ne, ne, var değil mi o yüzden Var işte. Var var var. Kraliçe haberini vereyim mi? Buyurun. Ver, Verek ek, ver, mi? E, kraliçe Elizabeth ülkemizi ziyaret edecek haftaya pazartesi günü. E, niye ne oldu ki? Hayır gelsin yani ben sanki böyle bir niye geliyorsun ki falan diyebilirim yani ama. sana helal olsun. O kadar sene <gülüyor> evinde onlarca misafir ağırlamışsındır. Birileri şey diye sana haber Gelsin. verdi. Oktay Pazartesi biz sizi ziyarete geziyoruz. Niye? Ne oldu ki? Ne oldu? Ne oldu da? Niye? Niye geliyorsunuz diye sorar mı insan? Ay, gel, gelsin ama kraliçe plansız programsız bir şey olmadan gelmez yani o yüzden diyorum. Evet, son dakika gelişmesi şu anda ziyaret iptal edildi. Gelen bravo, bravo Oktay. Yine benim başıma patladı. Kimseye yük olmak istemem, i̇stemem demiş. demiş. Ve laf sokmuş ve ağzını da böyle büzmüş. Ee, kraliçe ezebetin yetkilerini duyanlar ne yapıyor? Şaşırıyor. Bravo Oktay. İşte büyük... Ne kreviçesi? Büyük Britanya. Birlitanya Ana kreviçe. ne olduğu yetkiler? Babaanne. Ne olduğu yetkiler? Ee, haiz oldu. Haiz veya haiz lobisinin yerine başka bir şey kullan? Mükemmel bir program olacağını <gülüyor> söylemiştik sevgili <gülüyor> dinleyen. Haiz lobisinin yerine ne kullanabiliriz? <gülüyor> Tahsil kusura bakmasın logosu <gülüyor> evet logosu logosu programa mükemmel, mükemmel program olduğunu <gülüyor> zaten müjdesini vermiştik şimdi e, Britanya'daki biliyorsunuz Britanya niye diyorum ya İngiltere İngiltere'deki bütün kul kraliçeye ait olduğunu artık az çok biliyoruz hepimiz biliyoruz bilmeyen yok ha kre, e, kral II Edward'ın Edward çıkardığı bir yasayla sadece Eduardo. Edwardo onun zaten hep. <gülüyor> ama kral 2. Edoardo da güzel isimmiş. Canım, çok güzel. İspanyol kralı ama. Evet. Sadece kuğular değil. Başka neler kraliçeye ait? Kediler. Hayır. Saray. Kediler zamanla Hayır Mükemmel saray. Mükemmel bir program olacağını Programı söylemiştik. Mı? Hayır. Sözümün. Yani söyleyin bana canlı söyleyin. Canlılar mı? Canlı canlı. Prince Can... Charles. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ondan sonra şey. Prince Philip. Philip, Philip. Philip. Kocası. Kocası Philip. Ondan sonra e, Prince Charles'ın e, eşi. Camilia, hanımefendi, Na, neyin? Nasıl ya? Kamba yok. Ama asla sahip olamaz. Gerçek kocasıyla da kamba yok. Ya kamba ne? Ne kadar düz bakıyorsunuz ya? Kraliçe ya. Tamam canım, düz bakıyoruz. Sanki krali... kuğularla kamba mı var? Ya kuularla kamba, insan olunca kamba aran, kuularda aranır mı? Belki de araması lazım, bilemiyorum. Kan, vakum, vakan, vakum, bomba diyerek devam ediyor. İşte elini ısırdı sevgili dinçler. Ege, bunu söylememek için onu gördüm ben. Ama dayanamadım. Sonra dayanamayıp bıraktı elini. Ben size söyleyeyim arkadaş, hayvan diyorum. Bak hayvan, ha, hayvan, hayvan. Hmm. panterler mi? Evet, İngiliz panterleri Vardır hayvanat bahçesi. At mı Fahir? At değil o Fahir. At, at değil. Al köpekleri mi? Al köpekleri değil. Mükemmel bir program Canlı söylemiştik. E, Söylüyorum. Bil bilemedik Fahir. E, bir cins ver bari. Bir cins vereyim. Denizde yaşayan diyeyim. Ha! Deniz atları mı? Celifiş, Celifiş Anadolu. O mu? Celifiş dediğin şey Celifiş neydi ya? Deniz ana Deniz kraliçesi. Anası, krali Hayır değil. değil, değil. Yani. Denizde başka. Valinalar, Çupra mı? Bu Balinalar, Yunuslar, Mersin balıkları da tamamen çuprolar hariç. Çupra hariç her şey demiş. Hmm. E, bunlar da aynı şekilde kraliçenin. Ee, geçenlerde geçenlerde dediğim 10-11 sene önce 3 metrelik bir mersin balığını avlamışlardı da bir gallerli balıkçı gallerin de balıkçısı meşhurdur Onu böyle tabii kraliçe onu ondan sen sonra affetti de sen dedi, dedi. dedi benim dedi balığımı dedi benim mersin balığımı dedi nasıl alırsın dedi Öyle sen var, kim oldu. köpeksin de kraliçenin balığını avlıyorsun bütün demiş. parklardaki sincaplar geyikler yani bütün sokaktaki e, daha doğrusu Hayvanlar sokaklardaki var. bütün canlılar demiş Damla Hanım doğru, doğru ya. mu Ben hiçbir o hayvan değil. Sahipsiz değildir yani kraliçe hepsinin kraliçenin hepsini hepsinin sahibidir. Aynen, aynen. Bir abi. sokak kedisi aç yatsa Buckingham'ın hmm. ışıkları sabaha kadar yanar. Ehliyetsiz araba kullanmaya gelelim. Hay hay. Mesela akşam Şşt. ne gidiyorsunuz trafik polisini sizin, sizin, sizin, İngiltere sizin, sizinizsiniz. İngiltere'desiniz. İngiltere'desiniz. Tamam. Ondan sonra karşıdan bir araç geliyor duru şey yaptınız büyük araç mı küçük araç mı? Küçük araç ya, taksi ya bir ufak taksi taksi içinde de böyle kasketti biri oturuyor falan şey yaptınız, camı tıklattınız, açtı şöyle, bir baktınız, kasketin altında ya birbirine benzeseymiş falan, lak bir çıkardı kasketi altında, taç var. var. Kim? Karar tehliğe kıyafet yapmış geziyor ben Charles'tan da şüphelenirim öyle bir durumda kraliçeye çok benziyor ama gecenin bu saatinde taç takıp üstüne de şapka takıp kendini de taksi şoförü olarak tanıtan ünlümüş kimdir diye ben ha. Charles olduğundan endişelenirim falan arabalar mı geziyormuş arabalar geziyor mesela ama filminde de öyleydi ya atlayıp cibe gidiyordu ama o zaman gençmişti her zaman genç değişmez Oktay Aa, Oktay sen de yani sen şimdi 20 30 yıl sonra cibe hanlar nerede diyormuş at diyormuş van basa basa Pek, orada polis sordu tanıyamadı da ehliyet ve ruhsat dedi Heh. ruhsatı verdi ehliyet dedi böyle yaptı bunu polis mi yapıyor kraliçe mi yapıyor kraliçe yapıyor ee, polis anlamıyor böyle soruyor böyle. polis ne şişt. zaman geldi ya ben orasını kaçırdım durdurdu camı durdurdu, durdu, camı ya. tıklattı durdurdu ehliyet ruhsat dedi ya ha, o biz değil miydik Ha biziz. bizdik evet. Öyle başlamışsın sen. Evet, bizdik ya, Oğlum, bizdik. Sen duruyorsun, tamam, yolda biziz. araba geliyor, küçük mü, e biz de trafik var, polisiyiz zaten. Ha onu, onu söylemiyorsun, verilmemiş. Tamam. o baştan verilmemiş. Onu birimize söyledin mi? Bana mı söyledin onu? <gülüyor> Kim Ben onu da tam olarak bilmiyorum. Biziz ya biziz. Ha, tamam, polis olmuşuz yani. Ha polis olmuşuz. Üçün birindeyiz. İyi abi güzel. Benim hakkımda da paralelci diye şey çıkarmışlar. Ben, bu ben bu baya bir, bir gergin. Çünkü bunu kesin duradan benim. <gülüyor> Yok bunu pasif görevi al alacaklarmış Baya bir pasif olacak onun derdi ayrı İki polis olarak mı duruyoruz biz? iki İki ben de amirinizim Ben arabada takılıyorum şey oynuyorum Üç kişi devreye mi? Best Fiance oynuyorum ben telefonda Çünkü tamam. zaten gece saati tenha bizi Fişan de... çips mi yiyorsun sen? Yok fişan çips yemişim ağırlık basmış zaten Üstüne şey içmişim, çayımı içmişim çünkü yağlı yağlı içimi yakmış Üstüne temizlesin çayla diye. temizlesin diye Sonra da keyfim yerinde Best Fiance oynuyorum Ege mi durdurmuş ben mi durdurmuşum arabayı? Ege durdurmuş. Ben hiçbir şeye bulaşmıyorum artık. Ege durdurmuş. Aa, ama sen şey... Ege demişten. durdurmuş ama ben Amir olarak şey demişim. Bu, bu demişim. paralelci bunu geriye şey. Ben sen durdur dedim. Bana mı demişsin Sana demiştim. Bana demiştin. Ona mı demişsin, kime demişsin. Sana demişim Ben duydum mu bunu? Bu duymuş. Ama duymazlık ya da duymamamamamazlıktan geliyorsun sen sen. Duymazlıktan geliyor. Çünkü afedersin. Sıkıya gelmiyor tabii. Bir şey tabii diyecek. Ki. Çünkü karşısında kim var? Paralelci mi? Hayır amir, amir var. Amir. Hayır Ünsi var. Best amir arabada. İstediğim oynarım arkadaş, sen de amir ol, sen de besviyen oyna. Ben sana besviyen oynama diyor mu? İşte demokrasinin beşi İngiltere. Tabii. <gülüyor> evet Faiz. Evet. Pardon oldu, amirim. Mi? Evet. Ha, biz amirim durduruyoruz Dur, dur, dur. Ege benden iki adım geride, ben camı e, tıklatıyorum. iki adım geride, içindi de yiyor. Ben durdursaydım. Keşke, keşke ben de. durduyuz. Öyle mi durdurulur araba falan? Diyor. Sonuçta adamda iktidar şeyi var. Var. İstiyor çünkü. Keşke o, ben vuraydım camı. O, o gücü diye. kendinde istiyor. Hı. Ne yaptın? Sordum eli eti. Hak. de böyle yaptı radyoda isfire <gülüyor> Ellerini iki tarafa yana ve yukarı paralel gelecek şekilde açar Paralel mi? <gülüyor> hayır, hayır. Ba abi. Bana bir mesaj gibi ben hemen orada. Eline böyle yaptım maalesef ki boynunda He. hafif bükük. Sen ne oldu? Gelişe boyun büker mi ya? Nasıl yaparım ben? Nasıl nasıl yaparsın? Hey kendine gel işte orada dur. Sen amir değil misin? Orada dur. Beni çağır. Krelçi misin, amir misin? Ben tamam ben hem Amir burada deli kadın var diye sen çağırıyorsun. Deli kadın mı? Ben tanımıyorum bu hareketler. Tanımaz. Sen sonra da tanımışsın. Ama, Ama ağzından da laf bir kere çıkmış. <gülüyor> bir kere çıkmış. Tükürdüğünde yalamak istemiyorsun. Öylesine sen bildiğim, dediğim, dedik çaldığım düdük o, o kafalardasın. Far bazı şeyleri örnekle anlatmak daha faydalıdır diye kim söyledi sana? Ya ne bileyim <gülüyor> olay nasıl buraya geldi de ben kimi? Kreşim... Yine... Olay nereden başladı olduğunu da bilmiyoruz nereye varacağı konusunda da pek. Ben bir şey ben bir de o diyeni yadırgamıyorum bazı şeyleri örnekle anlatmak daha faydalı da her şeyi örnekle anlatmak lazım diyen kimdi sana? Yani... Sen mi dedin? Sen mi dedin? İkinizden biri, İkinizden biri, dedi. biri Ya sen, kişi... dedin Ege, sen dedin, ne sen dedin nokta. Vallahi yani öyle oldu. Ben Ya öyle benim aslında konuyu söylemek istediğim noktaya getirmek istediğim daha doğrusu şey şuydu. Eee Kraliçe İngiltere'de ehliyete ihtiyaç duymadan araba kullanabilen tek kişi <gülüyor> Bilmem anlatayım gelemedik çünkü bayağı da gelemeyeceğimizi görünce. Güzel de gidiyordu hikaye ya. Vallahi yani bayağı güzel gidiyordu. Acaba Nered bir kişi daha var mı diye de merak etmeye <gülüyor> Mer <şimdi. gülüyor> Hayır teknik hata şeyde oldu çok özür dilerim ama. Bunun yayın sonrası değerlendirmesinde yaparız de. ama. Can. Canlı hayvan sahipliğinden niye girdin? İki ben tane özellik o da başka bir özellik. Tabii girdi. canım. Program ihtiyacı yok. Bir de pasaporta ihtiyacı yok. O da güzel. Ha. Başka Buna, özellik varsa... Bir şey de, ya zaten. mesela yarın öbür gün bir şey oldu. Ee, bir, bir olay oldu. Muhtardan ikametgah alacak yok, mesela. Kraliçe de şahit. Evet. Sen diyorsun ki efendim kraliçe şahit. Mahkemelerde süründürün. Kraliçe çağırın. Kraliçe çağıramam. Şahit yazılmama evet, özelliği. Yok. Tabii şahit yazılmama özelliğine sağlık. En güzel özelliklerden bir tanesi de buymuş yani. Kraliçenin şahit yazılmaması... Çünkü abire saraydan git gel kliçe, her şeyi de gördüğü için. Tabii, her herkes şey uçar, şey duyar. Biraz rakırın ol buyursunlar. One hell on. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo türesiniz modern sabahlar devam ediyor size. Mükemmel bir program vaat etmiyoruz. Programımızın mükemmel olduğunu biliyoruz. Oh, yeah. Çünkü aramızda anlaşılamayan espriler devam ediyor Sevgi dinleyiciler Normalde bir şarkı çalalım da mutfağa gidelim sohbet edelim diyorduk Bu sefer şu şarkı bitse de stüdyoya dönsek diye Koşa koşa stüdyoya <gülüyor> geliyoruz Çünkü burada siz varsınız diye Biraz daha anlaşılır konuşmaya çalışıyoruz Evet o zaman e, güzel bir şeyden bahsedelim e, Konudan bahsedelim Bu hafta ne haftası? Bu hafta süt, süt haftası, haftası. <gülüyor> no, O dünya süt günü Dünya süt günü düngdür. Gençlik haftası Gençlik haftası değil çok önemli bizim için, hayatımızda çok önemli Bizim de çok hassas olduğumuz bir konu. Hasyet gösterdiğimiz hassas, bir. Hassas, Her konuda hassasın hassasın hassas. Hassas olmaya çalışıyoruz. H dosyasına, H dosyasına, T değil, H, H. Tamam, aldı. Hassasiyetler dosyası. Çok Hassasiyetler. Karım, çok en kanun dosyalarımızdan çok biri. Nedir abi. bizim hassasiyetimiz? Genel. Genel hassasiyet. Ha. Genel hassasiyet. H, H dosyasının içinde bir G diye bir şey var. Ha, abi tamam. Genel hassasiyet. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar son soracağım bir daha Genel. Genel. Evet genel abi. Genel ama ne? Sevgi mi? Bak füzelerimiz. <gülüyor> Hayır sevgi mi? Füzelerimiz. Müzelerimiz. Evet müzelerimiz. Müzelerimiz. Geçmişten geleceğe füzelerimiz diye zamanında yola çıktık. Sen M desene bana ya. Bakayım. M bak. Bu hafta müzeler haftası. Müzeler haftasında başlatılan proje kapsamında belki de değildir. Geçmişte de bir haftadır ben şimdi yalan da söylemeyeyim yani. G dosyasısız çıkacak. Oktan... Ge haftalar dosyam genel do, genel şey var böyle yani Ge ha. ha yok geçmiş. GH genel hassasiyetlerde hassasiyet. ha GM var GM bilmiyorum ki GM diyor tamam <gülüyor> o GM geçmiş müseler mu ha yok o geçmiş müseler o değil genel... sistemimiz çok iyi ama genel muhasebe değil Genel muhasebenin burada ne işi var <gülüyor> abi? Abi ben koymadım. Mı? Ben her hafta götürüyorum. Bugün götüreceğim. Düzenlerim ben onları. Bir bakar mısın Oktay? Ne, Genel bakayım. muhasebe... Abi çok kabarık burası. GVH olmasın? GVM. Genel vicdan muhasebesi. Ksmh o değil. Bak o da buraya girmiş. O da gayri safi milli hasıla. GTF O değil. Gerece. GTM GKS GÜB GİB GİB mi dediniz ne dediniz ha, ha, GİB o, G o ne abi GİB Gelir İdaresi Başkanlığı <gülüyor> Bu ne abi Bunu niye bu klasöre koydum Bir de bu boş ha, Onunla ilgili bir şey konuşulmuştur belki, İlgele, belki o... Dosyası açılmıştır Dosya açılmış abi bir şey konmamış demek ki Sen bir baksana müzeler haftası ne zaman Sen Nijer modern sabahlarda her konuşulan kelime kayıtlıdır Ona göre Modern sabahlarda bir şey kay, kaybolmaz. Evet, Türkiye'de ee, ilk defa bir müze mağazasında SFT. bir tarihi eserin üç boyutlu yazıcıyla kopyası yapıldı. Aa, çok güzel. Çok güzel. Bunlar da satışa sunuldu. Ee, Sen misin satışa sunan. Evet, bak, söylüyorum. orijinali bir buçuk metre yüksekliğin, yüksekliğinde olan genç hiç hiç, hiç, hiç dediğim Hitit ee, genç Hitit döneminde değil, geç Hitit döneminde. Bak, <gülüyor> dikkatle dinlemiyorsunuz. Genç değil, geç. Ben genç demedim, geç dedim. Geç Hitit döneminde <gülüyor> hüküm sürmüş birisini söyle bana. Geç Hitit dönemi şey mi oluyor? Böyle bir Hitit kralı oluyor. Artık burası Hitit değil, yeni Türkiye gibi geç Hitit ve hoş geldiniz falan. Artık Geç Hitit'te bunlar yok falan diye mi konuşuyorsun? Aynen öyle abi. Aynen öyle. Oktay. <gülüyor> ne diye, ne sorusu? Ben soruyu anlayamadım Bu soruyor. Yani. Eski Hitit'e, yeni Hitit'e bak işte ya. Geçici yeah, dosyasını çıkar. Dosya falan bakmayacağım Kimse söyle ya. Hitit kralı soruyorum size. Kaç tane Hitit kralı biliyorsunuz? Hiç, Hiç bilmiyordum. Ee, şeyi biliyorsunuz. Bana ya. Babil sor. Hamur abi. Ee. Oo, hayır Ege ya. O kadar yıllarca bizi Edward Tory Hatti mi? Hutt mi? hatti Hitit kralı anlamına gelir. Hatti o. Hatti. Hattuşaş. Hatti. Ha. Nereye falan... gittini? Hatt gittik. Urartular falan da öyle mi? Urartular. Küçük Hititli çocuklar. Hatti, hatti, hattiye <gülüyor> gittik. Anne bana şu Evet neresi? Çocuklar mı abacık olsun? <gülüyor> van Van. Ben nerede yaşadıklarını söylesem? Hayır abi Van değil. Kralın adını söyleyin bana ya. Hmm. <gülüyor> İkinci hattı kralı. Hattuşiş. Hattuşiş hat <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Efendim mi? <gülüyor> size güzel bir <gülüyor> buçuk <gülüyor> hattuşiş <gülüyor> yaptırayım. <gülüyor> İkinci al. Attı şey, kralı Attı kralı şey ya bir dakika hatırlamazsan o reklamdaki mi? Hayır evet. reklamda değil yani. Trafik bayağı ya şeyini şey, yapıyor. Ya. hadi trafik affet tarih affetmez trafik tamam, hiç affetmez. Anlaşıldı Fahir. De. Eee şey ya dur ya. Ya vardı ya şeyde yaptı ki ya, eğitim CD'sinde yaptı ki ya ya, Nasıl otururuz. Tamam ya. işte Baby Face meydi bu adamın lakabı. Bir dakika söyleme Fahir. Sakın söyleme bana. Söylemeyeceğim. Bet dışiş değil. değil. Yazıklar olsun oktar. Hani Ege hatırlamaz diye düşünüyordum. Tamam o bende. de Sen de hatırlamadın ben yani. bir ya. Ben Murat'u bir biliyorum. Asur senin uzmanlığın Afrika mı senin? Ben günlük hayatımızda yani çok eskiye ee. gitmeye gerek yok. Dün bazı gördüğüm insanların isimlerinde sıkıntı yaşıyorum. Anladım. Bir dakika dur. Şu Şubbi. Şubbi. Şubbi Lülüma mıydı? Şubbi Lülüma. Şubbi Lülüma mıydı? Evet aynen öyle. Şubbi Lülüma. Allah Oktay brav bulduk ya. Selam ediciler e, bana güveniyorsanız olup, şu sözlerime inanın. Oktay portatif bilgisayarından bakmadan bunu hatırladım. Helal olsun Oktay Demirci. Şubbi Lülüma mı? Evet. Adriana Lima ve Şubbi Lülüma. İkinci Şubbi Lülüma'nın heykeli seçildi. Bunun güzel güzel 3 boyutlu printerda... Nasıl kralın heykelinin 1.5 metre yapıyorlar ya? Astarmaz mıyız? Sen şimdi kral olsan, senin heykelini yaptılar. Biraz ya ben boyu kısaymış zaymiş. birebir ölçekte mi o? One to one correspondence between. Beach <gülüyor> and <gülüyor> old <gülüyor> <gülüyor> Ama kimse çiklere söylemiyin. Yani e, a, a, aynısını yapmışlar ama şimdi bunun kafa kısmı sadece yapılmış. Ha kafası bir buçuk metre. Yok kafası bir buçuk peynir, metre. <gülüyor> Pentiştenekesi. Hayır ya. yani onun orijinali bir buçuk metre. Onun kafa nahiyesi yapılıyor o da satışa sunuluyor. Ee, sevdiklerinize, büyüklerinize götüreceğiniz güzel bir hediye, efendim. Bence sevgilime kafasına, yıl dönümüde ne alalım? Bir kralın evet. kafasını yapıp satmak bence çok ayıp bir şey ya. Kral kafası, ne kafası, kaf ne kafası ne kafası ne kafası bu? Kralın Kral. zihniyetini yapabiliyorsan evet. güzel. Sen onu evet. yap. Benize mesele de gerek yok o zaman. Yok bir buçuk metreymiş. Çok bir Ama metreymiş. çok güzel. Hakikaten bu e, satışa çıkarıldı. İsterseniz e, müze. Hangi müzedeymiş bu? Müze mağazalarında. Müze mağazaları uygun fiyatlarla hizmetinizde. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio'tu desiniz modern sabahlar devam ediyor. sevgili sanat severler programımızın mükemmel olduğunu iddia edemeyiz. Programımızın mükemmel olduğunu sanıyoruz buyursunlar. Evet e, sanıyoruz dedin. Hemen sarma konusu geldi. En Emmen. mencik sarma konusu geldi. Onu ben bir vereyim. Oktay ondan sonra pası sana atıyorum. Buyurun Farebi. E, Sarmada. Evet. evet. Şimdi yaprak sarmanın o zahmetini düşününce. Bir önce şu terminolojiyi doğru söyleyelim. Sarma Herkes bu etrafta dolma diye geçiyor. Evet içiyor. dolma, diyelim, dolma, dolma işin, biber olan. Dolma içi doldurulana dolma denir. Sarma, sarmak suretiyle yapılana sarmak sarma denir. Dedi. Doğru. Lahanaya Sarma Sar, lahana, lahana sarma mı denir? Lahana sarma. Yaprak sarma deyince yaprak sarması olur. Ona yaprak sarma denmiyor ona Direkt sarma deyince o şeye geliyor. Değil Normal yaprak. Herhangi olan o. Yani. Lahana ile sarıldığı zaman ayrıca lahana olarak belirtilmesi icap ediyor. Artık belirtilmediğince sarmalar fikstir O kadar zahmetli bir şeyi evet. etsiz yapmak, boşa bir çaba değil mi? Yok değil. Baklaya bak. De geçim, bak. Değil, değil. Değil. Seyledim, değil. Bir tek <gülüyor> ben boşa çaba dedim. Allah'tı benim belan mı versin? Yok öyle değil de yani. Şimdi tamam, et, yok yok ya öyle değil. ayrı. Cücüm <gülüyor> cücüm kudüm, kudüm, kudüm Zeytinyağlısının dadı ayrı. Tadı ayrı olanın Kaba içeriği ayrı. ayrıdır. Evet. İki tencere yapılır o. Bir tencere... Etli, etli alı bir evet. tencere etli. Önce saplarını da dibe sereceksin ki yapraklar yapışmasın diye. O Tabii saplarını canım. öyle güzelce koyacaksın üstüne. Kim yapacak zaman. iki tencere sarmayı diye bağıran dinleyicilerimizi ben şu ben anda duyuruyorum. Öyle tencere deyince böyle derin olan şey böyle daha böyle... <Gülüyor> ufak bir tencere evet. İki kat, iki kat yapılacak. Evet pilav tenceresinde güzel olur. Evet. Pilav evet. tenceresinde güzel olur. Evet. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen yarışmada <gülüyor> <de> Bu güzelce <gülüyor> bağladık. <gülüyor> Kimse kimsenin kalbini kırmadı. İyi oldu yani. <gülüyor> Balıkesir'e geçebiliriz. Bari, e, Balıkesir'de e, kız lisesi öğrencileri en iyi zeytinyağlı sarmayı yapmak için ter döktüler. Ne teri döktüler? Ecel terleri döktüler. Ecel teri. Ya hayır. Alın, alın, teri. alın teri döktüler. Can havli mi? Can Havle. Evet O da onu da döktüler Can. Ne güzel Havli. bir isim ya Can Havle. Can adınız Can soyadınız Havle. La havli, can havli. Evet teşekkür ediyorum Gençlik haftası dolayısıyla Ya gençlik haftasında insanlara Ne gençlik haftası mı süt haftası mı müzeler haftası mı Hangi hafta olduğunu Bir de sen niye kız lisesine yaptırıyorsun Yaptır erkek lisesine Bak görelim o zaman Erkek lisesi yapsın sarmayı, Erkek lisesi salata yapar <gülüyor> Allah Allah Bak, ne o zaman bir şey. Erkek lisesi salatayı yapar doğru Allah Allah oktay ...kız lisesi, zeytinyağlıları, erkek lisesi... ...hocalardan birisi de kısır yapıp getirecek... ...çünkü o beden eğitimi öğretmeninin kısırı... ...güzel çok olur. Güzel. Aa, Leman Hoca'nın mı? Leman Hoca'nın. O zaten Antakyalı, çok güzel... ...oradan memleketten gelen nörekşisinden... ...bu konuyu da güzelce tuttum. bağladığımıza Allah! göre... ...Allah, gel gör gençliği, Allah... ...evet... Ee, gençlik programımızın mükemmel olduğunu sanıyoruz <gülüyor> gençlik haftası dolayısıyla çocuklara yaprak sarması yarışması yaptırılmış ya tam genç yemeği çünkü Hayır, genç yemeği değil gençlik, gençlik haftasında evet gençler siz heyecanlandıracak bir yarışmamız var <gülüyor> yaprak saracağız hocam ben de saracağım <gülüyor> o ne ya? Kaçıncı sınıfa gidiyor o? O, ben de saracağım diye. O orta ikiye gidiyor. O da Gençlik Haftası'na özenmiş. Çünkü 19 Mayıs Gençlik Haftası Tabii dolayısıyla. Aslında onun 23 Nisan'da sarması gerekti. o Aynen. sesle. <gülüyor> Zübeyde Hanım mesleki, ya bu şeyi öyle bir yazmışlar ki yemin ediyorum. Deminki Kız lisesine Iz Lisesi diye yazmış gazete. Zübeyde Hanım Mesleki ve Kız Teknik Meslek Lisesi'nde Zübeyde Hanım Esleki ve Kız Teknik Meslek Lisesi mutfak bölümü 11. sınıf öğrencileri katıldı. Öğrencilerden Ayşe Özdemir. İrinci, Ayşe Aydın ikinci ve Gülen Deniz de üçüncü oldu. Tebrik ediyor ve arkadaşlarımızı uğurluyoruz. Hoşçakalın. Hangi gazete okuyorsun sen? Duvar gazetesi <gülüyor> mi getiriyorsun radyoya? <gülüyor> Yok yerel gazeteleri tarıyor ya. Falan. Yerel gazeteleri tarıyorum ben. Bir kere Balıkesir gazetelerini de taran <gülüyor> e, oradan şey yapmış. Balıkesir'in şey sesi yani bu 35 bin Balıkesir. kişi mi aynı anda şey yemiş? Ne? Sarma 35 bin kişi yememiş canım onu yaptırmışlar. Ya Balıkesir'de lisenin sarma şeyi nasıl haber oluyor gazeteye ya? Sana Biz bir niye çıkamıyoruz? Sana abi. Sana bir tencere sarma mı geldi Fahir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aman bunları anlatma yayında. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir dakika. Aa, bir haberimiz daha var lütfen. Combo cuma combo <gülüyor> cuma. <gülüyor> havalar ısındı, halk sokaklara döküldü. Hayır. Plajlara hüzmetti. Hüzmetti. Plajlar doluyor. Hava sıcaklığının artmasıyla batı akdenizde sahiller hareketlendi. Camsbord. Alan ya mı, mı Kemerdem? Sahili dolduranlar turizm sezonunun habercisi oldu. Kuncar varı. Şezlonglarda kitap okuyan tadıcılar kum güneşin tadını çıkardılar. Kum canavarı az sonra. Programımızın mükemmel olduğunu sanıyoruz. Sanırım. Şöyle bir gelen tweetlere bakıyorum. da <gülüyor> <gülüyor> en güzel tweet henüz yazılmamış olandır. Ve henüz yazılmamış ve henüz gönderilmemiş olandır. Hiç tweet gelmediğiniz sakın yayınla bahsetmeyin. Ben sosyal medyada paylaşım yapıyorum ben. Ha. Onlar tamamen sonrasında olan hadiselerde. <gülüyor> Dün Yeni Zelanda <gülüyor> e, biliyorsunuz Hakkınları yasasına... bir şey konuşuruk. Evet hayvan, hayvan hakları ile ilgili hayvanların da duyguları olduğuna dair e, bir madde koymuştu. Evet. Sadece yaşam hakkı değil Hı -hı. aynı zamanda psikolojisi ve... E, ...iyi hissetmesi gerektiğinde... ...onların da insanlar gibi olduğunu söylemişti. Deniz Eylül Anayasa bir, Mahkemesi'nden geri mi dönmüş bu karar? Yok hayır. Bugün İngiliz bilim insanları açıklama yaptı. Buyursunlar. İnsan ve hayvanlardaki duygu benzerliklerini karşılaştırdık efendim demişler. En duygusal tabus kuşu çıkmış. Hayvanlarda utanç ve pişmanlık duygusunun olmadığını biliyoruz demiş. Çok utanıyorum. Arkadaşımın yemeğini yedim. Çok utanıyorum şu anda diyen bir... Ee, çakal görmedim ben çok affedersin. O yavrusuyla su içen zebra'ya saldırdın. Vallahi utançtan <gülüyor> ben mağaramdan çıkamıyorum diyen bir panter. Vallahi pişmanlık duygusuna sahip olmamalarının nedeni akıl yürütme mekanizmasından yoksun olmaları demiş. Ee, nasıl akıl yürütme? Ya, nasıl? nasıl akıl ya, sen yürütme kuş ya? avlayan bir kedi aslında o ekip olarak avlanan aslanlar senden benden akıllı ya. Sen, biz üçümüz çıkacak çıktık diyelim mesela Serengeti yaylasına. Vallahi bize o var arada ya orada bir tane antilop gördük. Sen onu üçümüz avlayabilir miyiz ya? Nasıl akıl Abi sen oradan gitsen ben bu böyle ben çıkayım sana doğru koşturayım. Hiçbirimiz beceremiyoruz. Ne antilop, antilop. Antilopu iddia etmeye çalışıyoruz böyle Hı. gel bak Allah'ın adını verdim. Bir şey söyleyeceğim. Gel be. Gel ya bir şey söyleyeceğim. o böyle boynunu tutar faire. O sıkarım. Ay ben yapamam ya. ben var, tabii. Ya, yaparım Yamanım, nasıl yapamam. yapamam. Gerekirse antilop için kurt adama dönüşürüm. Yapabilirsin. <gülüyor> Yalnızca iç hareket eden davranışlarını düşünme ve kontrol etme yetisine sahip olmayan hayvanlar zaman zaman pişmanmış gibi gözükse de demişler. Bu Benim köpekleri gazeteye insanları... de ne vuruyorsun falan onlar pişman oluyorlar. Hayır hayır bu Bebe şey hayvanı yapıyor. var ya e, tipsiz hayvan neydi adı? Pek çok <gülüyor> Diye ses çıkaran sürekli. Aa kas taklidinden sonra fairünçten bir bilinmiyor. Dağın tak. Yani. Serengeti ailesinde ya bunlar hep beraber takılırlar. Ha sırtlan. Sırtla, sırtla. Sırtlanlarda bir pişmanlık var sanki ya. Hep gülüyorlar ya hiç ben pişman olduklarını zannetmiyorum. Sırtlanlar ya bazen de, de sinir etki e, e, e, e diye de dolaşan hayvanlar. Sinirden gülüyorlar bazen. Sırtlanlarda bir tek duygu plan duygusudur. Tamam plan, plan yaparlar arkasından önünden evet, laf birbirlerinin, birbirlerinin arkasından bile plan yaparlar ha, sırtlana plan. plan değil pilav lazım diye öyle aslan kralda vardı babasını öldürdükten sonra <gülüyor> programımızın mükemmel olduğunu sanıyoruz <gülüyor> <gülüyor> oradan da oraya geçilir oradan tekrar dönülür ee, ya bir aslan gibi. kral çalsana bir saniye Oktay çok özür dilerim. Aslan kral çalalım. <gülüyor> neyle bağlamayla mı çalmasını istedin Fahir? <gülüyor> Olur bağlama. hepsini. Ne, neyle çalsın adam yani adamın enstrümanı yok. Lion King. Hakuna Matata Lion King'in şarkısı. Hayır. Evet. Matata, Deniz Lion... Kız'ın şarkısı. Hayır ya. Hakuna Matata onun. Hayır aslan Haku, kral Hakuna, Hakuna Matata onun da o, o şarkı mıydı benim söylediğim onu bilmiyorum. başlangıç. Senin söylediğin <gülüyor> seni kırmak istemiyorum Ya ilk başta. Hayır Lion King'in Orada şey yapıyor ya yukarı kaldırıyor. Ha! Tamam işte Hakuna Matata. E tamam Hakuna Matata. Benim bildiğim bir tane şarkı var. O da Tarzan şarkısı. Phil söylüyordu. söylüyordu. O söylüyordu. Phil söylediği Tarzan şarkısı vardı. Ama Hakuna Matata'yı çalalım. Hı. Hmm. Aslan kralmış ya Hakuna Matata. O zaman tamam doğru. O öyle... Neyse sen konunu bağla. Konuma Çünkü programımızın ben. mükemmel olduğunu zannediyoruz. Onu söyleyelim. E, pişmanmış gibi görünüyorsa bazı hayvanlar bu e, onu pişmanlık hissinden dolayı değil demişler. E, sadece sahiplerini taklit ettiklerinin bir göstergesi demişler. Şimdi iki fraksiyon var soruyorum size. Dün konuştuğumuz Yeni Zelanda Fraksiyonu daha inandırıcı. yoksa bugün konuştuğumuz İngiliz Cevap e, bilim insanları. Cevap veriyorum. Yeni Zelanda mı? Yani bunun doğrusu yanlışı yok. İki bilim insanları. Bir Yeni Zelanda, iki Yeni Zelanda, iki Yeni Zelandalayla uğurluyoruz sevgili dinleyiciler. Anlamadık sevgili dinleyiciler ama <gülüyor> senin cevabına gerek kalmadı yani. Bakayım bir. <gülüyor> ha? Hayır, bu değil, bunu istemiyorum. <gülüyor> Abi, bunu istemiyorum ya. Sen bunu söyledin falan. Hay <gülüyor> King'in al orada CD'sini. Bir saniye ben bulacağım Elton ya. Elton John değil miydi bu? Hayır bu ben bunu istemiyorum ya. Ne King... Allah 2015 Allah. yılında bana CD çaldıracak ya. Ya çaldıracağız ne olacak? Bir saniye. Oktay. Circle of Life mı arıyor acaba? Onu ha, mu arıyorsun? Fire. Ha, neydi? <gülüyor> Beni duymadığı için sevgili inciler şu anda Fahir. Çünkü ayağa kalktı, <gülüyor> sizler oraya gitti. Şu anda bakın konuşması da ondan ortamda bir sessizlik, <gülüyor> sessizlik var. Vardı. var olur mu? Bakın bağırıyor. Olmaz. Hakuna Matata'da da e, Timon, Pumba. Sen biraz biraz versen alttan ege. Hakuna mı? Timon, Belki Sever simba. Ah buldum. Ne demekmiş Akunamatata biliyor musunuz? Ya, neydi? Sizde değil miydi circle öyle bir of life olabilir mi? Söylendi. <gülüyor> Söylendiğini söyler misin fare Kırılmadan. Evet. Kırmadan. Şu biri ya? circle of life. Bir bak bakalım. Orada circle of life, sözcük of life aradı. Yani bunu çaldırmazsam olmaz. Ne be. yapacaksın Lion King fayr? Sen kaç yaşındasın? Abi insanı canı çekiyor ya. Bunu ara. da seyrettirme. Bak atlasa aklında olsun. Niye? Bunlar çok tehlikeli filmler. Traumatik. Babası mi? ölüyor ortasında. Hadi be. Bambi, Lion King, Çocukları üzen filmler. Ay yani niye söylüyorsun? Eğer sen de sen de spoiler verdim. Valla çocuğun bütün bir zevki vardı. Lion King seyreteceğim diye. <gülüyor> Belki de tam pisleşir. Filmin ortasında babası ölüyor, babacım. <gülüyor> <gülüyor> sen de de ben öleceksin. Ay vallahi bak benim de içim hun oldu. Hakuna Matata ne demekmiş Fahir Ege sorun pek şey yapmadı. Hakuna Matata Natsukao gibi bir şey. Ne demek yani? Yani Hakuna Matata, Natsu Kao gibi tak bir Takma kafana şey. hiç üzülme falan filan gibi bir şeymiş. Ha evet evet işte bu. İşte bu. İşte bu aradım. İşte bak benim istediğim şeyi bildin. Hayır çok güzel bir seçim yaptın. Seni tebrik ediyorum. <gülüyor> bak. Modern sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar. Abi burası modern sabahlerden bir an sana severler tam konuşurken kadın başlayınca bir anda şey oldu. 9:47 olduğuna göre saatimiz milimini e, kardeşlerimiz mi? okullara girmiştir diyerek e, kokain o. uçağı haberine geçebiliriz diye Hayır, düşünüyorum. Okay. Birkaç haberimiz var bunları verelim. Bir kokain uçağı var. Bir Oktay Demirci'nin dünyaya yayılan e, trend olan e, hadisesi var. Anadolu İpsırol. Allah Oktay Allah. Yine mi bir şey trend, bir şeyim trend oldu ya? Vallahi Oktay Demirci. <gülüyor> şöyle söyleyeyim, erkeklerde topuz modası diye bugün gazetelerde boy boy. Ama o vardı zaten ya. Yok vallahi moda kim başlattı, kim önce oldu bilinmiyor. O araştırılmış. Bak bilinmiyor. Bak <gülüyor> haberi okuyorum. Moda kim başlattı bilinmiyor. Ama son bir yılda saçlarına topuz yapan ünlü erkeklerin sayısı hızla arttı. Ben kimin başlattığını çok çok iyi biliyorum. Lütfen bir topuzlu fotoğrafını koyar mısın Oktay? Çık çık çık çık. <gülüyor> Vallahi hakikaten ben sende gördüm. Yok ya olur mu ta. Tamam, tamam, Senin modacı da vardı da. Şekilli garson diye bir şey var topuzlu tamam, yani. Şekilli da ne biliyoruz yani. Sen zamandan beri topuz kullanıyorsun. Son bir yıldır. Son bir yıldır doğru. E son bir Coşku ne zaman başladı? Son bir yıldır. Doğru. Kim başlattı? Son 10 aydır yani. Şekilli garson mu başlattı? Yoksa Oktay Demirci mi? Bence Aa, Oktay zor bir soru. Ki Oktay Demirci de servis sektöründe olduğuna göre. vallahi kimler belki yapıyor? Belki en başta garson zannettiler adamı ama sonra kasada falan durduğunda <gülüyor> görününce ha <gülüyor> dediler bu adam şekil. Bak Orlando Bloom, hmm. Leonardo DiCaprio, tatsız Kral Pele, Nadia Comaneci bunların alayı bir tek Nadia Comanacci'da daha... Bence yakışır. Bence sana çok yakışıyor. Oktay. Çok teşekkür Elal ederim. Sağolunuz, öyle de kalkan uyuşturucu yüklü küçük uçak ne olmuş olabilir? Düşmüş. <gülüyor> Düşmüş olabilir. Kolombiya açıklarında. Yani Aldo Usta vardı. Karayip Denizi'ne e, çakıldı. E, ne kadar kokain bulunmuş olabilir e, çakılan uçakta? Foşetler halinde mi? Foşet... Su üstüne mi çıkmış foşetler? Market foşetlerine sarmışlar. Ha. Yani e, yoksa içerideki de... mürettebat... Çeşitli bölgelerinde mi taşıyorlardı? Yok içeride mürettebat falan yok zaten. Uçak bir, kendi bir kişi kendine, varmış, bir kişi varmış, o da düşmüş. O da düşmüş, onu da tutmuşlar zaten. Hmm. Bana, küçük, küçük olduğuna göre 20-30 gram bir şeydir. Ha şey olmuş hava kuvvetlerine düşürmüş ait düşmüş. Hava kuvvetlerine ait e, uçaklar mi? sıkıştırmış. İnanmısınız falan filan diye ben onlardan kaçarım diye manevra yaparken, yaparken düştüğüne dair düşmüş. açıklaması var. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. 1.2 evet. ton. Bir nokta iki ton kokain diyorsun. Piyasa hmm. değeri ne kadar? Yemin ediyorum bütün ülkenin üstüne şeyle yazarlardı. <gülüyor> Kolombiya narkotik diye yazılacak Aa, düzeyde. Pilot da roketlemiş zaten. Hmm. E roketler oktay. Bir zahmet. Litreli roketlemiş. Litreli roketlemiş. <gülüyor> yani öyle kaçmış anlamında değil. İhbarda mı varmış burada bir buçuk ton kokain madde yoksa batığı mı çıkarmışlar? Batığı çıkarmışlar canım. Tart tart tart. Oy oy oy. Onu nasıl harcıyorlar? Islan, ıslanan kokain önce, şey önce kurutuyorlar, sonra bakıyorlar. Şimdi deniz tuzunun oranı binde altı falan filan diye oradan gram tuz olarak şey yapılıyor Bozar mı? Bozar mı? Deniz tuzu yoksa zaten bozuk mu? Munlar evet. olmuştu. Yani, zaten bunlar mı yani? yani. Onu diyor tabi tabe. Mun, olmuştu. Demek ki helal değilmiş kokain. <gülüyor> Peki ne yapıyorlar kokaini? Göre, yakıyorlar mı? yakıyorlar ne hani zaten. Ne böyle Balıklar böyle geziyor. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Karayip denizinde yunuslar köpek balıkları falan böyleler. Kaçak <gülüyor> ne korsan cd'leri mesela üstünden tırla geçiyorlar. Tırla geçmiyorlar Ege'ciğim sen de ya. Ne kamyonla Asfalt, mı geçiyor? E, Asfalt basma işte aleti olan ezme aleti olan i̇şte şeyle geçiyorlar. İşte böyle esrar orayın yakalanınca yakılıyor. Kokain es de mi yakılıyor? Onu bilemeyeceğim. Onu bir narkotiye sormak lazım. Kokain sen yakılıyor tabii. Ama bu Denizi çakılan kokain uğraşmamışlar. Yanıcı ne? madde mi kokain? Yanar tabii. Yanar. Yeterince ısıyı görürse Tala, yanar. Talaşla malaşla desteklersen yanar. Mangal tecrübemden bildiğim kadarıyla Her şey yanıcı bina. olmayan bir şey yok dünyada. Senin Sardunya öyle bir sapıklığın. Sardunya yaprakları. Her şey yanıyor. Çok güzel ya. İyi ki ben geç yaşta ateşle var tanıştım. Ya, yemin ediyorum bunun böyle bir şey olsa imkanı olsa... Öyle Neron gibi adam ya Bir daha yaktın mı sen Bangalaya gel <gülüyor> Dün akşam, i̇şte, akşam yaktım, akşam yaktım. Ha, ondan sen Rüyan öyle ondan senin Çok ateşe baktım diye mi öyle, evet, öyle o Rüyanı abi. sabah geldin anlattın hmm. ya bize Programın mükemmel olacağına inandığımız Andan hemen önce anlattın <gülüyor> Ha Ondan ötürü Ondan o demek ki. İyi neyse o haberden sonra ben de o zaman genç mini mini kardeşlerimiz okullara girdiğine göre her gün orgazm olmanın ne kadar sağlıklı bir şey olduğundan bahsedeceğim. Efendim? Ee, efendim tabi Amerika'nın saygın üniversitesi Harvard'ın araştırması... Saygın Üniversite diye çoluğumuzu çocuğumuzu gönderiyoruz Sabahtan akşama kadar bunu mu araştırıyorlar Vallahi. Bunları konuşuyorlar Hep Harvard'da bir giriyorsun Kapıdaki görevli bile şey diye konuşuyor Ay bugün orgazm, orgazm. Sık sık az az değil de her gün <gülüyor> Evet erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin azaldığını Eğer azalmasını istiyorsanız What is Riggs? This is Riggs. Ayrı bir konu Eğer bu risksin azalmasını istiyorsanız O ayrı bir konu Ayda 21 kez ya da daha çoklu Daha çoklu dediğim daha çok ee, eğer e, orgazm olursanız e, yakalamadı şimdi adam adamı yapmışlar araştırmayı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama yani nerede yapmışlar <gülüyor> Harvard Üniversitesi bu araştırmayı nerede yapmış? İşte kampüs <gülüyor> Nerede yapacak? da Harvard benim bildiğim kampüs üniversitesi değil mi? Şeye gitmişler, bir hastaneye gitmişler yeni yılın ilk biri, bir de hastede hmm. gitmişler otobüs terminalinde. Ondan sonra orada araştırmalar Net yapılıyor. Net sayı mi? vermek de bana biraz şey gibi geldi. Hiç benim insanlığını yapacağı şey değil. En az hmm. 21 diye bir şey söylenmez. En az 21 diyor adam işte ya. En az 21 sana %22'lik bir risk azalması getiriyor. Ki güzel bu. Ki erkeklerde %17'lik bir oran olduğunu düşünecek olursak bunun %22'si düşerse Riks oranınız kaça inmiş olur? %17'nin %22'si mi düşüyor? Evet, %12'ye %12 düşer. %12'ye düşer. %17'nin %22'sini düşürerek %12'ye ulaşan Ege Kayacan Anadolu listesine da... yedek listeden bile girmeye cevap veriyorum. 14 mu faiz? 14. Sağ ol Oktay teşekkür Peki, ederim. Peki bu orgazmı her gün nasıl yaşayacağız? Şarapla ya da şiirle mi? Yani tabii ki illa ki bunu cinsel geçin diye bir şey yok. Yani mantı yiyerek de yaşayabilir miyiz? Yani mantı yersin. Mantı İskender yani. yersin. Hava güzel, karpuz peynir yersin. Karpuz peynir sezonu açılmak üzere. Aman dikkat diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biraz e, böyle haberlerden sonra bir toparlayalım dilerseniz. Evet, yavaş yavaş toparlayarak <gülüyor> kapatalım programımızı. Ee, Osmanlı Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın 9. ve 10. kuşak torunları olduğu iddia edilen 6 kişi <gülüyor> yakalandı. Yakalandı. Ne söylemek istersiniz demiş. Vakıflar Genel Müdürlüğünden pay alabilmek için dava açmak istiyoruz demişler ve dava açmışlar. Paşa torunuyuz, hakkımızı isteriz. İsterük demişler. Yeni bir e, şey çıktı. Nereye istiyorlar? Nevşehir'i mi? Yani bu büyük ihtimalle nesillerdir ailede konu Aslında bizim oradan hakkımız var. Orada aslında oradan bir şey yapsak Onu hepsini alırız falan diye. Konuştular konuştular. En sonunda birisi iyice şey oldu bıçak kimeye dayanacak. ne istiyorlar Oktay? Hakikaten Nevşehir'e de Abnat İbrahim Paşa deyince Nevşehir herhalde onların. Tam olarak şey mi? Bölgeyi mi? Hangi araziyi istiyorlar diyeyim soruyorsun. Yani nereden istiyorlar? Vakıflar Yok, vak Yani şimdi o biraz karıştığı için vakıflar e, şeyinden Genel Müdürlüğünden pay istiyoruz efendim demişler. Olur. Yani o biraz artık Vakıflar Genel Müdürlüğünün biliyorsun şeyi Hı -hı. çok. Ne kadar bir pay istiyorsunuz efendim? 9. ve 10. kuşaktan biz demiş torunları izlemiş. Ondan Hı -hı. sonra ispat olarak da ispat olarak e, ispat. 1668'de doğdu. İspat ee, mı? Bu isp 20 yaşında hemşerilerini ziyaret için İstanbul'a geldi. Ondan sonra Bunlar Sen Damat bunlar. İbrahim Paşa'nın ha, hayatını de, mı anlatıyorsun? Bir tane de fotoğrafını koymuşlar bu bilgilerle beraber. Güzel. Bu fotoğrafta bizdeydi demişler. Galiba ben de Sokollu Mehmet Paşa'nın <gülüyor> soyundan geliyor olma ihtimalimi olduğunu düşünüyorum. Önce bir fotoğrafa bak bulabiliriz. Bu o da çünkü uzun boylu Sokollu Mehmet Paşa da uzun boylu. Evet ya Ben doğru. de fena değilim yani. Sokullular dönemi diye ben evet. okumuştum. Yüksek zekası ve gayretli. Gayret, böyle şeyler yazabilecek misin? Gayretkeş. Yüksek zekası ve gayretiyle Sultan 3. Ahmet'in beğenisini kazanıyor ve kızı Fatma Sultan'la evleniyor. Daha sonra da ne oluyor? Damat. Damat oluyor. Vezir oluyor. Önce damadım, Önce damadım sonra damadım. vezir. Benim bir damadım vardı. Benim bir kızım vardı bir de, de vezir bir damadım oldu. Ay öyle dese bir tane şey. <gülüyor> ne derler? Ee, kaynata. Şey diye söylese. Bir, bu benim bir kızım vardı, bir de damadım oldu diye. Ne kadar güzel. İlla oğlum oldu diye de söylemeye gerek yok. Evet, toparlama <gülüyor> haberlerimizin burada sonuna geldik. Bir, konuyu da bir de bağlıyorum. T dosyasından bir haber var. Hızlıca ona da bakalım müsaade ederseniz. Çünkü hiç tweet gelmedi. Ee, KAM Film Festivali'nde biliyorsunuz bir tartışma vardı. Topuksuz ayakkabılarla. Topuklar topuksuz ve topuk dikeni konuşuldu. Ee, Bence orada topuk alınmadı göstermiş falan diye. Olabilirler. Hanımefendi ayağınızda topuk dikeni var. Katında onu öd bağlamış, öyle girmeye çalışmış. E, öd bağlı, affedersiniz de öd de kokan Kokar. bir şey. Valla bilmiyorum Ödmet konuşuldu Hakan konu Film Festivali'nde ama e, Festival yönetimi özür dilemiş e, Çok özür diliyoruz demiş Böyle bir yasak yok Güvenlikçiler heyecandan şaşırdı demiş He Öyle, <gülüyor> e, Bacaklarım biraz görünce şaşırdılar çok fazla onları, Ama doğru Güvenlikçi ne yapsın Bir taraftan Başka da güvenlikçi diyor. psikolojisini düşünmen lazım Böyle topuklu topuklu topuklu Topuksuz topuksuz yakalayın Özür dilemiş çok güzel böyle toparlı açıklamalar yapmış Sonra da şey demiş Onu ben anlamadım biraz da Oscar'la uğraşın demiş bunlar şimdi şey ya kanlı bunlar... bıçaklı tabii yani Öyle rakip mi? dükkan gibi düşün evet, tabi biraz da altın ayıyla uğraşsa şimdi kanın karşılığı tam olarak Oscar değil tabii ki kan ama Oscar'dan daha eski aslında ona bozuluyorlardır nasıl eski ya tabi canım kan nasıl ilk iski? hatta ilk nasıl ilk ya kan ya Venedik ilk Venedik. <gülüyor> sevgili izler mükemmel olduğunu zannettiğimiz programımızın sonuna burada geldik. sonuna geldik Pazartesi sabahı yeni bir haftanın başında buluşma dileğiyle. Otçakalo. Oo, Mükemmel olacak. <Gülüyor>